Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Bedir Savaşı sonrası Mekke-Medine trafiği yoğunlaşıyordu. Özellikle esirlerini almak için gelenlerin sayısı az değildi. Açıkça ilan edilmişti. Fitye karşılığında esirler serbest bırakılacaktı. Mekke'nin öncülerinden Velid bin Muhire'nin oğlu Velid de esirler arasındaydı. Baba Velid bin Muhire, Peygamber Efendimiz'e karşı daima düşmanca bir politika izlemişti. Müslümanlara baskıların, işkencelerin yapılmasının arkasında Velid bin Muhire ve benzerleri vardı. Bedir Savaşı'nda zafer bekliyordu ama tam bir zillet olmuştu. Büyük bir yenilgi almışlardı. Ve oğlu Velid esir düşmüştü. Velid'in kardeşleri Halid de Hişam Medine'ye geldiler. Kardeşleri Velid'i kurtarmak için gelmişlerdi. Babaları Velid bin Muğire'nin zırhını ve silahını verdiler, Velid'i aldılar. Şimdi üç kardeş Mekke yolundalar. Ama Velid'in kalbi Medine'ye bakıyordu. Velid'in gönlüne... Sevgilinin sevgisi düşmüştü Velid'in kalbi inşira içindeydi Ama bunu kardeşlerine hissettirmiyordu Zülhuleyfe'ye kadar geldiler Burası Medine'ye 7-8 kilometre mesafedeydi Burada mola vermişlerdi Uykuya varmışlardı Halit ve Hişam uyandıklarında Velid'i göremediler Bir ihtiyacı için gitmiş olabilir diye düşündüler Biraz beklediler ama gelen giden yoktu. Bir anlam veremiyorlardı. Velid'in tekrar Medine'ye dönmüş olabileceğini düşündüler. İntikam almak için, birini öldürmek için gitmiş olabilir diye düşündüler. Tekrar Medine'ye döndüler. Peygamber Efendimiz'e gelip durumu sormak ve anlatmak istiyorlardı. Şayet Velid birini öldürmüşse kendi hayatları da tehlikede demekti. Doğruca oğulları yurduna vardılar. Mescid-i Ebeveynin yanlarında develerinden inerken, Halid'i ileride bir grupla sohbet ederken gördüler. Hayretler içerisinde kaldılar. Velid'in keyfi yerindeydi. Tatlı tatlı sohbet ediyordu. Hişam ve Halid tam bir şaşkınlığı içindeydiler. ''Ne yapıyorsun ey Velid?'' diye sordular. ''Sohbet ediyorum görmüyor musunuz?'' ''Niçin geldim buraya?'' Müslüman olmaya, ciddi olamazsın En ciddi haldeyim Bire düşüncesiz adam Madem Müslüman olacaktın Neden bizleri buralara getirdin Niçin babamın yadigarını verdirdin Onlar bizim için Baha biçilmez değerdedir Velit, Ben Kureyş'in velit kurtuluş akçesi ödemekten korktu da Müslüman oldu demesini istemem Arzu ettim ki Herkes gibi bana da fidye ödensin, daha sonra gelip kendi isteğimle Müslüman olduğum bilinsin. Müslüman olmamın dünyevi hiçbir kaygısı yoktur. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Velid, artık bundan böyle Medine'de kalacağım, Medine'de yaşayacağım. Kardeşi Halid, bunun sıkıntılı olduğunu dile getirerek, bizimle Mekke'ye gelmelisin. Yoksa biz babama da Kureyş'e durumu anlatmakta çok zorlanırız. Ellerimizin boş dönmesinden eziklik yaşarız. Beraber Mekke'ye gidelim. Kendin durumu anlatırsın, sonra istediğin yere gidersin dediler. Velid kardeşinin sözlerini doğru buluyor ve beraber Mekke'ye geliyorlardı. Ama Mekke'de durum bir anda değişiyordu. Velid'in ellerini bağlıyor ve hapsediyorlardı. Mekke'de böylece üç mümin hapsedilmiş oluyordu. Ayş bin Ebi Reybia, Seleme bin Hişab ve Velîrî radıyallahu anhum. Peygamber Efendimiz hapse mahkum edilen bu üç güzel müminden haberdardı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam mahsumdu. Müminlerin sıkıntıları olduğu gibi onun berrak gönlüne yansıyordu. Onlara bir sıkıntının dokunması onun çok zoruna gidiyordu çok zorlanıyordu. Acı çeken bir ah çekerse peygamberin gönlünde bin aha dönüşürdü. Sabah namazlarında rükudan doğrultuktan sonra dua ediyordu. Allah'ım, Velid bin Velide, Selamı bin Hişam'a Ayşep'in Ebirebi aya ve bask altında kalan zayıf müminlere kurtuluş nasibeyle. Kalplerden kalplere yol vardı. Kalplerden kalplere yol olurdu. Asıl yol kalpler arası yollardı. Velid'in kalbi Selemen'in, Ayşep'in kalbi Medine'ye bakıyordu. Oradan gelen Bağdı Sabah rüzgarı ile teselli oluyorlardı. Medine'den gelen seheryeli ile sükun buluyorlardı. Sevgiliyi hayal ederek teselli oluyorlardı Bir gün vuslat olur diyorlardı Bir gün ayrılık biter diyorlardı Hem özlemlerin hasretlerin dağ gibi büyümesi bir başka güzeldi Güzeli bütün varlığında hissetmeye yol verirdi Sevgili uğruna çekilen çileler hayatın en değerli zamanlarıydı Altın harflerle yazılıyordu Nesillerden nesillere okunuyordu Nesillerin gönüllerine sevgi tohumları düşüyordu. Bir sevgi iklimi oluşuyordu. Acılar insanı olgunlaştırıyordu. Ayrılıklar sevgiyi dağlar misali büyütüyordu. Hayatta anlamsız bir şey olmuyordu. Bütün mesele hayatı varlığı sırrınca okuyabilmekti. Medine'ye esirler için gelenlerden biri de Cübeyr bin Mut'imdi. Peygamber Efendimiz, Cübeyr'e izzet ve ikram ettiler. Cübeyr akşama doğru mescidin bir köşesinde uyuyakaldı. Akşam vakti girmişti, ezan okunmuştu. Sahabe-i kiram Cübeyr'i görünce bir müşriğin mescide uyumasını hoş görmediler ama seslenmediler de. Namaz başlamıştı. Peygamber Efendimiz Fatiha-i Şerif'i okudu, sonra da Zamm-ı ile sure devam ediyordu. Cübeyr tatlı bir sesle uyandı. Kulağına gelen tatlı ses peygamber efendimizin sesiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tur suresinden okuyordu. Yoksa ey Resulüm onlar seni yok etmek üzere tuzak mı hazırlıyorlar? Fakat o kafirler kendileri o tuzağa düşeceklerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir eğer gökten bir parça düşerken görseler, birbirleri üzerine yığılıp, yoğunlaşmış bir buluttur derler. O halde ey Resulüm, bırak onları. Ta çarpılacakları o ölüm gününe kadar. O gün tedbirlerinin, hiçbiri zerrece kendilerine fayda vermeyecektir. Onlara yardım da edilmeyecektir. Muhakkak ki o zalimlere, bundan önce de bir azaf vardır. Fakat onların çoğu, bu hakikati bilmiyorlar. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözlerimizin önündesin. Muhafaza ediliyorsun. İbadet için kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında veya yıldızların batmaya yöneldiği sırada da onu tespih et buyuruluyor. Cübeyr bin Mut'im ilk defa Kur'an-ı Kerim dinliyordu. İlk defa Allah'ın Resulü'nün Kur'an okuyuşuna kulak veriyordu Böyle anlamları, böyle manaları ilk defa duyuyordu Bu manaları insanın kalbine, bu denli güzel sunan bir okuyuşa ilk defa tanık oluyordu Ruhunun harekete geçtiğini çok rahat bir şekilde hissediyordu Peygamber Efendimiz okuyuşundan sonra uykuya varıyor, şerefli arkadaşlar da rukuya varıyorlardı Sonra secdeye varıyorlardı. Bu büyük anlamlar, bu muhteşem okuyuş ve bu son derece ahetli ibadet Cübeyr'i derinden etkiledi. Dünyası değişiyordu. Hayatı boyunca hiçbir şeyden bu kadar etkilenmemişti. Bu denli huzur duymamıştı. Kalbinde derin bir lezzet vardı. Namazdan sonra Peygamber Efendimiz tekrar ile beraber oldu. Cübeyr'in babası... Peygamber Efendimize en dar gününde yardım etmişti. Efendimizin vefası zirve boyutlarındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Cübeyr! şayet baban hayatta olsaydı ve benden esirleri salı vermemi isteseydi, onun dediğini yapardım buyurdu. Cübeir karşısında bir vefa abidesini görüyordu. Bir hatıraya. Bir güzelliğe bu denli güzellik nasıl olabilirdi Hem de kendilerini öldürmeye gelenleri Bir iyilik karşısında serbest bırakıvermek Bunu insan havsalası almakta zorlanıyordu Cübeyr'in gözünde Allah'ın Resulü büyüdükçe büyüyordu Bu denli engin bir insanı ilk defa görüyordu O alemlere rahmetti Onun konumunu rahman Rahim belirliyordu Gönüllere, bütün gönüllere rahmet rahmet düşerdi. İncitmeden gönüllere dokunurdu. Susuz kalmış gönüllere rahmet olur, hayat olurdu. O ahlakın zirvesiydi. Bütün güzellikleri sinesinde toplamıştı. Onu tanımadan düşman olanlar olurdu. İçinde öfke taşırlardı, kin taşırlardı. Gün ola, harman ola. Gün gelir yakinen tanıma imkanına kavuşurlardı. Bu kez durum tamamen tersine dönerdi. Şöyle demekten kendilerini alamazlardı. Dünyada bize senden daha sevgili bir kimse yoktur. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam